Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Ee, bu hafta afınıza sığınarak Jack Cohen anısına bu programı yapmak istiyorum. Ee, Açık Radyo programcısı Baba Jack'ı kaybettik, bildiğiniz gibi. Boşluğu büyük. Ee, 2005 senesinde Gitar eski konuk etti beni, sağ olsun. Çok şey öğrendiğim ve keyif aldığım bir program olmuştu. O programdan bir kesit dinletmek istiyorum size. E, o senelerde 2005 yılında e, başlamıştık biz Yunus Erduran'la e, Sence Değil Bence Değil araştırmacı programını yapmaya Buradan kendisine de Yunus'a da selam olsun e, Jacques'la da 5. kat e, koridorunda karşılaşıyorduk e, Sohbeti ve yol göstericiliği benim için her zaman çok değerliydi e, O koridor sohbetlerinden birinde American Drag e, albümü ve Rock grubu üzerinde konuşmuştuk. Bu grup ve albüm vesile oldu bu programı yapmamıza. Sesini, canlılığını duymak ve hatırlamak çok güzel tabii benim için. Bir kulak verelim. Merhaba, iyi akşamlar. Açık Adı 94.9 ve Gitaresk bu sefer benim sesimle açıldı. Çünkü bugün değişik bir program yapacağız. Yepyeni bir grup tanıtacağız, tanıtacağız derken yanında bir de konuğum var bizim... ...sence değil, bence değil... ...araştırmaca programımızın yapıncısı... ...Nurhan Kiyılır, hoş geldin Nurhan. Hoş bulduk, merhaba. Niye Nurhan burada? Hani Sözel program yapıyor... ...müzik programında işi ne bu kadının... ...diyebilirsiniz <gülüyor> fakat... ...şöyle bir diyalog... Bir, ...bir ay kadar önce... da Açık Radyo'nun ünlü... ...Beşinci Kat Koridorunda karşılaşıyoruz... ...ve elinde... ...bir albüm, bunu dinleyecek... ...sen anlarsın güzel mi falan diyor... ...albüme bakıyorum, bir de Nurhan'a bakıyorum... ...aa... Aynı albüm kapağıyla Nurhan'ın Nurhan üstündeki tişört aynı. Aa çok ilginç falan. Arkadaşım bir tanesi bu grubun dedi. Peki dedim dinleyeyim. Ve o akşam e, arabada bu albümü dinledim. Üçüncü parça bitti. Ben Nurhan'ı aradım. Tehlikeli bir trafikte olmama rağmen. Bunlar acayip abi dedim kendisine. <gülüyor> Ve beraber program yapmaya karar verdik. Bu albümü tanıttığı için. Tabi bu albümü tanıtmak da yetinmedi benim adıma da bir tane albüm geldi Amerika'dan American Drag grubundan üstüne merhaba tişörte geldi tişört e şu anda ikimizde de American Drag tişörtü var merhaba Jack thanks for listening peace falan demişler imzalamışlar rock roll demişler kalbimden vurmuşlar bir peace sign var o barış şeyi İşaret. işareti Monroe gibi biri de. Beni düzeltmek zorunda mısın? Değil. <gülüyor> Neyse, ben çok dedi. konuşuyorum ama Nurhan kendi programında daha çok konuşuyor onun için. Şimdi aslında Bunu e, söylemeseydin keşke. Yunus e çok senin, sevinecek. Senin programın <gülüyor> sözel bir program. Çok konuşmak zorundasın zaten. Yani. Yunus'la şey aramızda şey var. Ben ona diyorum ki sen çok konuşuyorsun. O bana diyor ki sen çok konuşuyorsun. Bir gün herhalde saat tutacağız. Aslında tutmayın. Yüzde 50 yüzde elli. Ben dinledim sizi. Öyle Kaç mi? Kere, evet. Güzel. Biz müzeye mi başlasak ilk önce, sonra detaylara mı girsek? Ama bize tabii bu tişört ve benim imzalı albümümle birlikte bir de ses kayıtları göndermişler. American direkt Nurhan Kanalıyla ve onlar ilk se bu ses kaydında kendi gruplarından müziklerinden falan bahsediyorlar ama ilk parça ilk böyle küçük bir ses kaydında da bizden bahsediyorlar. Orası hoşumuza gidiyor tabii. Böyle bir onların sesini duyalım sonra müzik dinleriz. Merhaba Açık Radyo. Merhaba Jack, merhaba Nurhan. Uh, şimdi size American Drag grubunu tanıtacağım. <gülüyor> Fables, American Drag grubundan dinledik. Yepyeni bir albüm bu. Ve albümün telif haklarıyla ile ilgili de hiç endişecek bir şey yok. Çünkü kendi şirketlerinden çıkartmışlar. Yaşları aslında çok da genç değil değil mi? Sen bir tanesini tanıyorsun. Değil, 32 ile 33'lü yaşlardalar. Rock için hatta biraz geç kaldıklarını da düşünüyorlar. Oysa kızlar pek bir seviyor. Yaşlarını bilmiyorlar herhalde ama... ...popülerler bayağı yine de yaşlarına rağmen. İsimlerine bakılırsa yakışıklılar da. Yok yok yakışıklılar. Bir de ha, güzel yo, giyiniyorlar. Evet evet yakışıklar Hemen gerekiyordu. <gülüyor> evet evet. Yok yok yok. Şimdi grubun elemanlarını bir okuyayım. Bir tanesi zaten Türkiye'de iki sene kalmış. Boğaziçi'nde mi Boğaz okumuş? Boğaziçi'nde felsefe gördü. Öğrenimi gördü. Çok da severek okudu, oradaki hocasını çok seviyordu. İstanbul'a da aşıktı, özellikle de Babilona. Ve... İstanbul'daki bir kıza aşıkmış galiba. Sorma, evet. <gülüyor> <gülüyor> Onların hikayeleri ayrı. Ee, bayağı bir kaldı burada iki sene falan. O yüzden de zaten Türkçe konuşabiliyor, anlıyor. Hatta mesajlarda da işte öptüm, görüşürüz vesaire yani bana onları. da, da merhaba diyeyim, sağlamış. Evet, şey. merhaba Jack diyor. Jack diyor, evet. Bu Jack da kaldı tabi. Çünkü ses kaydında duyduğunuz Jack dedi ve Nurhan o günden beri bana Jack diyor. Ama çok güzel söylemiş. Ben de o, ona, ona Nurhan <gülüyor> diyorum ama aynı efekt olmuyor tabii. Yok, Nurhan diyebilirsin. Bu Nurhan'ın tanıdığı grup üyesi basçı Joe Shawnessy. Doğru doğru evet. telaffuz ediyor muyum? Umarım. Ben Bil de çok iyi telaffuz edemiyorum. Will Evankovic e, ana solist. vokallerde, solist ve gitarda Jason Sweets ritim gitarı da ki dinledikçe seveceksiniz çünkü ben dinledikçe sevdim. Morro Grisman, gitar ve geri vokallerde, Ethan Turner davullarda ve dinlediğimiz parça Throwing Fables idi. Bize ses kayıtları da gönderdiler demiştik. Onları Nurhan sağ olsun deşifre edip tercüme etmiş. Aslında American Drag isminin nereden geldiğini anlatan bir bölüm var. Onu hem dinleyelim hem üstüne kim tercüme etsin, sen mi ben mi? Ne istersen, nasıl istersen. Eyvah. Benim kimsenin yanıda hediye etmek Traki ki. So where does the name American drag come from? Really? American drag ismi nereden geliyor? E, American drag ismi aslında bir Amerikan efsanesi olan Amerikan rüyasından geliyor. E, kökeni ona dayanıyor. Amerikan rüyasının özünde de e, çok çalışırsan bir gün çok zengin olursun. Mutlu bir ailen olur, iyi bir muhitte oturursun, iki araban olur, ömür boyu da rahat edersin fikri var. Amerikan ekonomisi de zaten bu efsaneyle besleniyor. Herkesin gerçekleşmeyecek, hatta gerçekleşmesi de istenmeyen bu fikre saplanmasını istiyorlar. Ülkeyi zenginlerle donatmak için birilerinin çok çalışması lazım. E, ama çok azı zengin olabiliyor ve e, çok, az, e, çok kişi de altta işçi olarak kalıyor. Çoğu zaman da bu rüya gerçekleşmiyor. <gülüyor> e, çok çalışılıyor ama ödül çok çok az. E, bu durum müzisyenler için de geçerli. Çok çaba sarf ediyoruz ama e, rüya sürüncemede kalıyor. E, partiye gidiyor gibisin ama e, parti bir türlü eğlenceli geçmiyor ve ee, biti veriyor hatta ee, bizim kişisel mücadelemiz de böyle ee, müzisyen olarak biz de çok çalışıyoruz yolda hayranlarımızdan benzer hikayeler duyuyoruz artist değiller işçiler ama onların hikayeleri de benzer. Ee, bu biraz bana Jack şeyi... E, ...hatırlattı. Ka kalbur üstü e, terimi vardır ya. Hmm. E, kalbur altı... Kalbur altı çok mi? güzel bir tercüme. <gülüyor> aslında bu drag konusunda ben çok düşündüm. Çünkü seninle de konuşmuştuk... ...nasıl tercüme edeceğiz diye. Senin bir arkadaşın ne demişti? Esra çevirmenken, hmm. profesyonel çevirmen... E, de. ...aslında bu drag tabii bir... E, ...hafif argomsu bir tabir. American Dream var. Amerikan rüyası Hı -hı. biraz önce... E, Joe Shaughnessy'in anlattığı gibi o Amerikan rüyasının ne olduğunu hepimiz biliyoruz tabii. American drag de o sürüncemede kalmak falan beni tatmin etmedi. Çünkü bir şey hatırladım bir Rolling Stones parçası hatırladım. It's a drag getting old diyordu. Ölmek çok hmm. drag bir şey. Bu drag aslında ölesiye sıkıntı olarak ben olsam tercüme evet. ederim. Fakat Kalbur altıyı çok beğendim. Çünkü Amerikan rüyasından söz edince ve çoğu insanın da bunu başaramaması, çok çalışıp da başaramaması ve altta kalanların çok olması bana bu anlamda kalbur altını çok çağrıştırdı. Hmm. Yok güzel bir terim bulmuşsun yerine. Bir Yeni parça. bir şey üretmiş olduk herhalde. Evet kalbur altı. Feryal bunu yaz bir kağıda. Şimdi bir parça daha dinleyelim aynı albümden. Bu... Daha bir rocker salesman Tell him Salesman, American Drag grubunun aynı adı taşıyan üstünde bir bufalo resmi var. Buffalo'nun da sırtına bir barkod yapışmış. Onun üstünde American Drag sözcüğünün barkodu herhalde falan. Böyle ilginç bir gri üstüne siyah bir kapakları var Bufalo resim köşede. Aynı görüntü tabii Nurhan'ın ve benim de göğsümüzde şu anda. <gülüyor> t tişörtler çok güzel hakikaten. Merak edenler aslında şeyden görebilirler bunu AmericanDrag.net'ten. Net. Evet. Gerçekten çok tavsiye ederim. çok Fakat güzel bir e, albümün kapağının resmi yok orada. Orada büyük bir eksiklik var. Evet, güzel bir doğru. site ama böyle şey böyle bir nostaljik bir site görüntüde. Hmm. Linkten ba başka bir siteye gidildi. E, albüm, albüm satın evet. alabileceğiniz fakat Türkiye'ye gönderilir mi göndermezler mi bilmiyorum. Bir başka bir yere bağlanıyor. Orada albümün kapak resmini görebilirsiniz. Ayrıca tabii. Çift ve çift ve çift ve da şu anda girseniz hemen karşınıza o kapak çıkacak. Güzel bir tasarım diye tavsiye ediyorum. Müzik müziğin güzelliği yanında. Aslında bu müziğin benim için ilginç bir tarafı daha var. Sana, Seninle onu paylaşmadım hı hı. sanıyorum. Kendi web sitelerinde kendi müziklerini neokrasik rock olarak tanımlamışlar. Ki bundan tam bir sene kadar önce gitaristin formatının biraz neokrasik rock olduğunu ben fark edince böyle bir terimin varlığı... Daha belki yoktu belki ben bilmiyordum. Kendi müziğimi uzanma, uzan, uzmanlaşmaya çalıştığım müziği klasik rock olarak tanımladım ben. Ve karşıma bu çok beğendiğim albüm. Biz klasik rock çalıyoruz diye çıktıkları zaman şapkam uçtu. <gülüyor> ya çok konuştum yine. <gülüyor> Estağfurullah. Müzik mi söyleşimi? Biraz söyleyelim istersen. Tamam. Ee, e, solist Will Emancovic anlatacak grubu. American Drag is comprised of several individuals that. Um, American Drag, küçüklükten be beri müzik yapan 5 kişiden oluşuyor. Really Aslına bakarsanız. ...bundan daha iyi bir elektrik yakalanabileceğini düşünmüyorum. E, grupta hepimizin paylaştığı çok özel bir müzik e, vizyonu var. Aynı müzikleri dinleyerek e, büyümemizin bu kendine özgü vizyonun ortaya çıkışında çok önemli bir rolü var tabii. E, grupta müthiş olan e, sahneye çıkmadan evvel herkes ne yapacağını biliyor e, hem de e, tamı tamına biliyor ama sahneye çıktıktan sonra ortaya öyle bir e, elektrik çıkıyor ki bunu daha önceden kimse tahmin edemez e, tabi ki de bu da çok heyecan verici bir şey. E, yani buraya kadar gelişimiz çok uzun bir yolculuğun sonucu. Bu yolu hem inanılmaz iyi müzisyenlerin bir araya gelmesiyle, hem de iyi bir arkadaşlıkla katettik. Bu da müziğin özünün ve tutkusunun ortaya çıkmasına olanak veriyor, diyor bir. Parça Get Your Money's Worth, American Drag, aynı adlı albümden geldi bu parça. Bu son iki parçayı Nurhan'la biz bu akşam programdan önce oturduk konuştuk ve hiç konuda anlaşamadık ama bu iki parçayı çok sevdiğimiz konusunda anlaşmış <gülüyor> durumdayız. Bu da size iyi gelir tabii. Değil mi? Bu son parçada da Pearl Jam'in eski davulcusu davul programlamayı yapmış. Gayet de başarılı geldi evet. bana. Gerçi çok anlamam hatta sana sormuştum drum loops nedir onları yapmış falan diye ama e, solist Will şey diyor yani bu bildik rock soundunu e, modernleştirilmesine iyi bir örnek diyor. Sence nasıl bilmem? ama. Bence de öyle zaten bu neoklasik rockta sevdiğim şey de bu. Yani akorlar ritim vesaire hepsi rock ama e, içine işte bazı böyle çağdaş Tuşeler diyelim, dokunma, hmm. dokundurmalar olduğu zaman olay başka bir şey başka oluyor. bir şey oluyor ve ben onu seviyorum. <gülüyor> Allah güzel olmuş hakikaten. Tekrar merhabalar Açık Radyo dinleyicileri, 25 Ekim 2005 tarihli Gitaresk programından bir kesit dinledik. Program bir saatlik bir programdı. Jack Baba'nın sesini duymak çok iyi geldi açıkçası. Zamansız bir program yapmış bence. Çok canlı, çok keyifli. Umarım sizin için de öyle olmuştur. Hoşça kal Jack Baba. E, prodüksiyonda Ömer buldu çıkardı bu programı ve editini yaptı. Teşekkürler Ömer. E, bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.